Koruma altındaki 200 vadiden biri olan işkence Dere'de de bilirkişi raporunda taş ocağı projesi usulsüz denmesine rağmen şirket çalışmalarına ara vermemişti. İkizdere Halit Yılmaz vadinin son halini şöyle yorumladı. Burada her şey hukuksuz olduğu için falan devam ediyor. Şirketin dozerlerine hukuk yetişemiyor. Maalesef iktidarın anlayışı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçenlerde söylemişti zaten. Siz yapılması gerekeni yapın, hukuk sonradan gelir. Burada maalesef durum bundan ibaret. Burada neyi neye feda ediyoruz? Bu güzelim doğa harikası bir yerde alınacak taşa değer mi? Dünyanın 200 vadisinden 53. sırada olan bu vadimizi korumak ve kollamak için çok yalvardık. Yapmayın, etmeyin dedik. Bu mevcut iktidardan umudumuz yok artık. Bundan sonrası çözüm biziz dedi Halit Yılmaz. Edirne'nin Hasan A.K. yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı. Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan müsilaj araştırma komisyonu raporunu sundu. Raporda evsel atık suların yeniden kullanımına ve Marmara Denizi'ne bırakılan suların biyolojik arıtılmasına ne kadar önemli olduğuna dikkat çekildi. Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Müsilaj Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı ve raporda müsilajın kontrolü için kentsel, endüstriyel, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin tespit edilmesi gerektiği ve kirlilik kaynaklarının etkisinin ve yükünün azaltılması amacıyla da eğitim ve farkındalık çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Marmara Denizi eylem planına atıfta bulunan raporda bu kapsamda hazırlanan Marmara Denizi bütünleşik stratejik planında yer alan faaliyetlerin ilgili ve sorumlu kurumlar tarafından belirlenen süreler içerisinde hassasiyetle uygulanması gerektiğinin altı çizildi. Ve eylem planının bütünlükle etkin bir şekilde uygulanması, uygulamaların titizlikle takip edilmesi, denetlenmesi ve belirtilen standartlarda işletilmesiyle Marmara Denizi iyi çevresel duruma ulaşabilecek dendi. Belki de en önemli sorun olan tarımsal arazilerden gelen fosfat ve azotlu gübrelerin kontrolüne ve toprak korumalı organik tarıma dair bir şeyin olmaması biraz çözümden uzak olunduğunu gösteriyor. Türkiye, Azerbaycan, Avustralya ve Sri Lanka en yüksek denizüstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip ülkeler arasında dikkat çekti. Anadolu Ajansı'ndan Gülşen Çağatay'ın Küresel rüzgar raporu 2022'den yaptığı derlemeye göre denizüstü rüzgar enerjisinin ölçeklendirilebilir ve etkili bir temiz enerji kaynağı olduğuna işaret edildi. Türkiye'nin bu yıl yayınlanmak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla denizüstü rüzgar enerjisi yol haritası üzerinde çalıştığı da ifade edildi. Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında yani yakalarda Model kapsamında ilan edilen ancak ertelenen 1,2 gigawatt kapasiteli deniz üstü rüzgar enerjisi yarışmalarının da sektörün şu anda Türkiye'de gündeminde olduğu belirtildi. Bu kapsamda Türkiye 2030'a kadar 20 gigawatt rüzgar kurulu gücünü elektrik sistemine dahil etmeyi planlıyor. Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü şu anda 11 gigawatt. Deniz üstü rüzgar enerjisi santraline sahip. Olmayan şu ana kadar Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli ise 70 gigawatt. Rapora göre söz konusu 4 ülkede bu alanda finansman desteği ve iyi planlanmış projelere ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 5 terawatt deniz üstü rüzgar potansiyeline sahip Avustralya'da altyapı çalışmaları devam etmesine rağmen düzenleme ve finansman eksikliği var. Sri Lanka'da 92 gigawatt deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi var proje geliştirme aşamasında. Bunlar ancak... Ülkede buna rağmen Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi hedefi ya da tasla yok. Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği var. Türkiye'de DÜRET isminde bir yönetim kurulu başkan yardımcısı var. Veli Bilgihan Yaşacan demiş ki Türkiye'de Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi santrali projesinin gerçekleştirmesi için Marmara ve Ege bölgesindeki bazı limanlarda yapılan çalışmalarda ilerlemeler var diyor. Kendisi bakalım Türkiye Deniz Üstü. Rüzgar enerjisi konusunda neler yapacak? Climate Action 100 artı kurumsal emisyonların %80'inden sorumlu olan 166 şirketin daha hızlı hareket etmesi için baskı yapan bir lider yatırımcı grubu. Yani düşünün dünyada 166 şirket kurumsal emisyonların %80'inden fazlasından sorumlu. Bu grup 600'den fazla üyeye ve toplam 65 trilyon dolarlık varlıkları yönetiyor. Ancak grup şirketlerin daha fazlasını yapmaya zorlamaları için kampanyacıların eleştirilerine de aynı zamanda hedef. STK Share Action'dan Isabel Mitchell diyor ki Climate Action 100 artının şirketlere ihtiyaç duyulan değişimi sağlamaktan çok uzak, çok daha fazla hareket etmesi lazım. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.